açık gazete. Merhaba kainat, bugün 5 Haziran Salı, yıl 2012, ay 6, gün 157, Hızır 31. 1433 Hicri Recep 15, 1428 Rumi Mayıs 23. Dünya Çevre Sorunları Günü, 1988. Fırtına. Günün sözü, kişi dilinin altında gizlidir. Hazreti Ali. Günün tarihi. 8 yıl önce bugün 5 Haziran 2004'te Türk Tiyatrosu'nun ustalarından Necdet Mahfi Ay Ayrat İstanbul'da 96 yaşında vefat etti. Yemek listesi, ah, pardon. Haziran ayında, dünden devam. Meyveler. Filiz koparma işine devam edilmeli, şeftalilerin büyümesi isteniyorsa seyrekleştirilmeli, ağaç çilekleriyle frank üzümlerini koparmaya başlamalı. Çünkü atmasıyla artması halinde ağacın meyvesi bozulur. Sebzeler Hindibağ, karnabahar, turp, maydanoz, bezelye, fasulye, patlıcan, kış pırasaları, kavun, karpuz, domates fidanlarının kuvvetlenmeleri için ilk iki yaprağın üstünden filizleri koparılır. Yetişmiş bezelye ve fasulyeleri sırık dikilir. Sabahları bolca, akşamları da orta suretle sulanır. Yemek listesi gün 157. Beğendili tavuk, pilav, zeytinyağlı ayşe kadın fasulyesi, çoban salatası ve meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi <gülüyor> Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 949. Açık Radyo.com.tr ve Açık Gazete haftanın ikinci Açık Gazetesi başladığı Ömer Madra, Can Tombil, Mert Öztekin ve Mahir Mahir şu sırada uzaklarda tatil yapıyor. Tatil yapıyor. Balayında. Bu ekiple berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı. Bir küçük parçayla yaptık Federico Garcia Lorca'nın antik yani kadim İspanyol şarkılarından derlediği bir yorumdu. VCU Community Guitar Ensemble'den çaldığımız bir parçaydı Los Reyes de la Baraja. Federico García Lorca'nın doğum günü bugün 5 Haziran 1898'de doğmuş önemli bir İspanya'dan yetişmiş önemli bir şair tiyatro yazarı dramaturg aynı zamanda da tiyatro yönetmeni ve tabi onun dışında da önemli siyasi görüşleriyle de kuvvetli aktivizmiyle de ön plana çıkan birisi. İspanya İç Savaşı'nın çıkmasından üç gün önce yanılmıyorsam öldürülmüştü. 19 Ağustos 1936'da nasyonalist milliyetçi milisler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Ian Gibson'ın kitabında da Garcia Lorca'nın Katledilmesi adlı kitapta da üç başka kişiyle beraber Joaquin Arcoyas, Cabezas, Francisco Galadimergal Mergal ve Dioscoro Galinda González ile birlikte Fuente Grande diye bir, bilinen, büyük çeşme diye bilinen bir yerde Viznarla Alfakar arasında bir yerde kurşuna dizildikleri, idam edildikleri, nadursu yargısız infaz edildikleri biliniyor Yani bu son açıklamalarda bu şekilde aydınlığa kavuşmuş olduğu söylenebilir. Antikomünist kuvvetler tarafından bu şekilde katledildi. Aslında e, uzun araştırmalardan sonra e, ailesi de izin ver, veriyor sonunda. Alfakar yakınlarındaki mezarın açılmasına fakat bir şey bulunamıyor. İspanya'da ama yüz binlerce insanın zaten bu şekilde iç savaşta Franco güçleri tarafından faşist, falajist güçler tarafından katledilmiş insanların bulunamadığını ve bunun araştırılmasının yapılmasını isteyen Baltazar Garton'a da e, meslekten men cezası sonunda çıktığını biliyoruz. Bunları da konuşmuş idik. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra şöyle devam edelim. Ee, günün bugün neler olmuş? 1832'de bugün Haziran isyanı Paris'te patlak vermiş. Louis Philippe krallığına karşı monarşisini devirmek için. Ve Victor Hugo'nun da bu isyanı Le Miserable Sefiller adlı romanında gayet net olarak anlattığını biliyoruz ama bastırıldı tabii. Bunu da söyleyelim. 1941'de de Chongqing'de İkinci Dünya Savaşı esnasında Çin'de 4000 Chongqing sakini boğularak bir barınakta sığınakta daha doğrusu ölmüş. Onu da belirtelim. 1947'de Marshall Planı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall'ın bir konuşmasıyla Harvard Üniversitesi'nde savaştan tarumar olmuş Avrupa'ya bir yardım planı açıklanmış. 1967'de bugün ise İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşı diye geçen çatışmaların başladığını biliyoruz. O çatışmalar sonrasında İsrail topraklarını genişletip Gazze şeridini, Beitullahim ve Hebron kentlerini ve Batı Şeridi'yi ve Golan tepelerini de ele geçirdi. Bir daha da elden bırakmadı. İşgal altında tutmaya devam ediyor. Bütün uluslararası kurallara ve kararlara rağmen 1968'de de. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık adaylarından Robert F. Kennedy, Los Angeles'ta Kaliforniya'da ambasador otelinde bir Filistinli Sirhan Sirhan tarafından vuruluyor. Ertesi günde ölüyor kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü en orijinal ve ileri tiplerden biriydi. Bugüne kadar da çeşitli mirası yani fikri mirası tartışılmaya devam eden ilginç bir Kişilik Evet böyle Şimdi haberlere geçecek Haberlere bu. geçelim Aslında dünün olaylarından Bir takiple başlayabiliriz galiba hı hı. Dün Tiananmen Meydanındaki yapılan Çin'de Tiananmen meydanındaki yapılan Olayların Olan olayların 23. yıl dönümüydü Ve bu 23. yıl dönümü ee, Çin'de de bir şekilde anılmak istenmiş fakat e, Çin yönetimi e, bu anılmalara karşı e, gözaltıları başvurmuş gözaltı yöntemlerine başvurmuş ve daha ilginç bir kısım bölüm daha vardı sizin ilginizi çekeceğini düşünüyorum ben e, Çinli otoriteler internet üzerinden arama yapabileceğiniz zaman Tiananmen ismi geçen Tiananmen Square ya da Tiananmen şeyini meydan alanı aynı şekilde e, geçen e, ...kelimeleri internet üzerinden... ...yasaklamışlar. Şeyin... ...Pekin'in, Beijing'in ya da... E, ...Çin'in... ...başkentinin en büyük... ...alanının adı o zaman... ...kullanılamıyor öyle. Evet, muhtemelen. internet üzerinde. Bir müddet kullanılamayacak. Ama bununla alakalı... ...epey fazla varyansın edenler de var. Yani belirli bir kuşak sonra burada ne oldu... ...ne bittiğini e, bilen insanların... ...daha fazla yetişmeyeceğini... ...bilmeyeceğini insanların unutacağını... E, vurgu yapan haberler de geldi. ABD'den de bir çağrı vardı. E, Pazar günde işte ABD hükümeti 1989 yılında Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda düzenledikleri gösteri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan protestocuların serbest bırakılması çağrısını yapmış. Hala bu olaylardan ötürü içeride olan, Çin'de e, cezaevinde olan 23 yıldan beri değil mi? Evet. Yani bu dünyada tutuklar varmış. Çin'de tabii ki Unut, unuturmak konusunda başarılı ol, olacaklarını düşünmekte de ne kadar bir açıdan haklı olduğunu gösteren sebeplerden biri bu. Evet. Dünyanın pek çok yerinde kimsenin umurunda bile değil, bilmiyorlar bile olayı. Modern Çin'de, Çin'de evet. çok önemli bir isyan ve özgürlük talebiydi özgürlük ve demokrasi talebiydi ve olağanüstü bir cesaretle tanklarının önünde tek başına komünist partisinin gönderdiği kızıl ordu tanklarının gönderdiği elinde poşetlerle elinde poşetlerle bir tek başına tankın yolunu durduran görüntü aktivist görüntüsü herhalde. Çok uzun yıllar hatırlanacak ve pek çok kişiye de kaynağı olacaktır dünyada. Sabah gelmeden önce o kişinin akıbetinin ne olduğuna dair bir şeylere bakma fırsatı bulabildim. Bir açıklama yok ama ne olduğuna dair. Tek başına o tankların önüne geçip tankları engelleyen ve tankların geçişini sağlayan o işçinin ya da öğrencinin ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yok. Evet. Yunus. Kolay kolay da öğrenmek imkanımız olacağını zannetmiyorum. Neyse devam edelim aslında. Dün gene dünden devam ama biz değil haber takibi değil bu sefer doğrudan doğruya Obama'nın yaptığı bir haber takibinden bahsedebiliriz. Ee, Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da merkezi istihbarat teşkilatının bu insansız hava aracı drone denilen saldırıları Üçüncü günde devam ediyor. Dün 17 kişinin öldüğü haberi var. Guardian'dan aldığımız haber. Kuzey Veziristan denen vilayette. Üçüncü günde devam etmiş. Ve üç günde üçüncü saldırı zinciri. Yani saldırının saldırı zincirinin üçüncü halkası. Dört roket atılmış bir Amerikan insansız hava aracından drone'undan 17'ye 17 civarında insan öldü. Tam net sayıya da ulaşılamıyor. Ama e, bu ne tamamen uzaktan kumandayla binlerce, binlerce binlerce binlerce kilometre öteden joystick'ler kullanan usta bilgisayar uzmanları tarafından genç insanlar tarafından genellikle kullanılıyor. Ve şaşmaz bir şekilde de hedefini şaşmadan vuruyor ama hedefte kimlerin vurulduğu konusunda çok ciddi tereddüt var. Belki bunu, bu habere biraz daha ayrıntılı olarak olabiliriz. değinebiliriz evet. De, de, Libya'dan da ilginç haberler geliyor. Libya'dan aslında beklenilen haberler gelmeye başladı bir müddet sonra. Evet. ...Libya'daki durumun... ...o stabiliteyi kazanamamasından... ...kazanamamasından ötürü... ...Libya'daki milisler bildiğiniz üzere... ...silah bırakmayan milisler vardı hala... ...bu milislerin e, silah bırakmamasından ötürü... ...ödenen maaşları vardı... ...ve bu maaşların bir şekilde... ...bu milislerin normal hayata dönmesi için... ...gündelik hayatlarına dönmesi için... E, ...kesilmesi gerekiyordu... ...ve kesildikten sonra da... Te, çeşitli tepki olayları... ...ortaya çıkmaya başladı... ...örneğin bir oteli basmışlardı... E, ...gene... Eski isyancılar, milisler geçtiğimiz aylar içerisinde bu sefer de Trablus'taki havalimanını işgal etmişler. Bu sorun yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor gibi bir durum söz konusu. O konuya değinebiliriz. Evet, silahlı, silahlarını asla terk etmeyen son derece e, yani başı bozuk böyle bir görüntü arz eden, kimin kontrolünde olduğu da, daha doğrusu Kimin kontrolüne girmek istedikleri de belli olmayan bir grup bu. Ve silahlarını da teslim etmiyorlar. Böyle bir şey var. Bağdat'ta bombalı saldırılar Çok vardı. Mü müthiş yüksek sayıda evet. Bağdat'taki de. Ee, son rakam ne kadar? Son rakam benim aldığım kadarıyla galiba 26 olması lazım. 36 diyor sonradan. 36 evet. Evet. 190'dan fazla kişinin de yaralandığı haberi geliyor. <gülüyor> bu habere değinebiliriz. Bir de Irak'tan gene gelen haberlere göre bir yönetim krizi vardı. Maliki'nin durumuyla alakalı güven oyuna gidilmekte ve bu güven oyunun sonucu yavaş yavaş belli olmaktan ne olacağına dair yakın zamanda... Muktedel Sadr'ın bir açıklaması vardı. O açıklamaya belki değinebilme fırsatı bulabilir. Irak'a da yakın ıı, Irak'a önümüzdeki günlerde ilginç zamanların beklediğini söyleyebiliriz. Evet. Suriye'den de, Suriye muhalefetinden de orduya bir darbe yapıldı. iddiası gelmiş. Silahlı güçler hafta sonundaki çatışmalarda yüz askeri öldürdüklerini ileri sürüyorlar. Türkiye'de Dönelim. Şimdi Türkiye'den farklı bir dünyanın görüntüleri var gibi sanki Diyanet İşleri Bakanlığından da başkanlığından da bir bakanlık diyorum. Aslında benim bakanlıktan daha da güçlü hem bütçesiyle hem de yetkileriyle daha güçlü büyük bir kurum Diyanet'ten. Ne gelmiş bir açıklama gelmiş. Diyanetten bir açıklama var fakat benim tam olarak anlayamadığım bir açıklama vardı gazetelere baktığım zaman. Star gazetesinde kürtaja fetva yok denirken Cumhuriyet gazetesinde bir fetva eksikti deniyor. Belki hangisinin yani anlayamadım. O yüzden biraz belki bu konuyu tartışmamız söz konusu olabilir. Ayrıca Diyanet üzerinden bir başka tartışma konusu da Diyanet'in kendisi zaten laikliğe aykırı bulunan bir kurum. Ama bu, bunun böyle olması yetmezmiş gibi Başbakan Yardımcısı Boz, Bozdağ'ın da bugünkü Taraf Gazetesi'ndeki haberinde anayasadaki Diyanet maddesinden laiklik maddesini kaldırma işareti verdiği, sinyali verdiği söyleniyor. Böyle bir... Suhaflıklar zinciride var. Ve e, galiba Güneydoğu'da çatışmalar devam etmekte. E, dün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mayın patlaması sonucu iki asker hayatını kaybetmiş. Askerlerden birinin e, Lice ilçe jandarma komutanı olduğu açıklanmış. Diğeri de e, özel harekatçı bir çavuşmuş. Mayın patlaması sonucu ikisi de hayatını kaybetmiş. E, Güneydoğu'da çatışmalar devam etmekte. Evet, oradan tabii şeyden de bahsedelim. Ee, bu Kanada'da çok e, hükümetle kebek hükümetiyle öğrenciler arasında 16 haftayı e, geçmiş bulunan e, görüşmeler e, grev vardı öğrenciler arasında ve hükümetle de görüşmeler yapmıştı. Fakat hükümet görev, e, görüşmelerden çekildi. Bunun üzerine Kanada'da da devam etti. E, tencereli, tavalı binlerce kişi. Gittikçe yayılan. Evet, bu Gittik. bütün Kanada'ya da yayılma eğilimi gösteren bir eğilim. Jean Charest orada, Quebec. Başbakanı, eyaletin başı, valide değil oradaki federal sistem. Hepsi ayrı e, federe devletler gibi Quebec Başbakanı Jean, şey Jean Charest üniversite şeylerini, ücretlerini, harçlarını yükseltmeye karar vermişti. Bunu kabul etmeyen öğrenciler sokaklara dökülünce de onları bastırmak için özel bir yasa çıkartarak 78 sayılı yasa çıkartarak örgüt e, toplantı ve gösterilerin izne bağlanmasını, önceden güzergah bildirilmesini, izin alınmasını ve uyulmaması halinde de ağır özellikle öğrenci derneklerine falan örgütlerine çok ağır 125 bin dolara kadar varan ağır para cezalarını öngörüyordu ama bu iş o zaman o şekilde de bastıramadı ve gittikçe yayılmaya ...devam ediyor. Evet şu şekilde pankartlar açılmaya başlamış. Bu yayılma artık sadece öğrenci olaylarından çıkıp e, toplumun birçok kesmine sirayet etmeye başladığı zaman bu sadece bir öğrenci olayı değil bir toplumun uyanışıdır gibi pankartlar da açılmaya başlamış. Devam ediyor e, ve birçok e, konuya artık temas eden bir yapıya da e, dönüştüğü de, dönüştüğünden de bahsedebiliriz galiba. Evet Kanada'da e... Kanada'da ayrıca bir başka eylem daha var. O da dünyanın en kirli şeyi Kumul petrolü, kumul petrolü zift petrolü katran petrolü hepsi söylenebiliyor. Katran kumları filan diye çeşitli adları var. Onları çıkartmakta ısrar ediyor. Ona karşı da yeni bir hareket başlamış durumda. Ve Aslında bu da öğrenci olaylarının tepesindeki olan yasalarla beraber okunabilmekte. Evet, Black out, speak out diye. Yani karartma yap ama sesini çıkar şeklinde. Belli başta bütün önemli takip edilen internet siteleri siyah olarak çıkıyor. Ve protesto ediyorlar. Amerika'da 350 nokta örgütünün harekete geçirdiği bu eylemi onlar Kanada'da da kendi taraflarından yürütmeye devam ediyorlar ve de National Resources Defense Council adlı kuruluş da oldukça büyük. Amerika'nın en önemli çevre kuruluşlarından birisi, onun hukuk sözcülerinden birini de uzun süredir, bugün ölüm yıl dönümünü andığımız Robert Kennedy'nin oğlu. Da yürütmekteydi. O NADC adlı kuruluşta kendi web sitesini de destek dayanışma olarak atmış durumda. Bildiğiniz gibi Keystone Excel adlı petrol boru hattını üzerine yapılan büyük gösterileri falan takip etmiştik yıllarca. Bu Quebec'tekileri, Kanada'dakileri yani büyük bir hareket ve Amerika'ya da sirayet etmesi halinde fevkalade önemli değişiklikler de yaratabilir bütün dünyanın çehresinde diye de düşünenler var. O konuda da bazı yazılar çıktı. Belki onları da daha sonra sizinle paylaşma fırsatımız olur. Mısır'da da aynı şekilde devam eden protesto gösterileri var. Ee, yani tahrire tekrar bir geri dönüş mü söz konusu diye insanlar hafta sonu soruyorlardı ve aynı şekilde uzunlar devam ediyormuş. <gülüyor> evet. Tahrir karesine Meydana dönüş. Fakat bu sefer nasıl gelişir? Nasıl bastırılır? Geçen seferdeki gibi çadırlar hem polisin hem askerin yardımıyla insanların karga tulumba dışarı atılmasıyla mı sökülür? Yoksa insanlar bu sefer daha fazla e, direniş göstererek mi bu olaya müdahale ederler? Kötü bir şey olmamasını umut etmekten başka bir şey de yok galiba. Evet. Çare yok ama yani kendi aralarında da farklı yeni konfigürasyonlara geçmeleri, yani seçimin ikinci bölümü için farklı anlaşmalar yapmalarının da mümkün olduğuna ilişkin bazı yorumlarda vardı. Mübarek'in iki oğlu Ala ve Cemal de teknik sebeplerle, hatta Mübarek'in kendisi de Hukuk tekniğine bağlı bazı sebeplerle yolsuzluk suçlamalarını tamamen reddetti. Ona da çok büyük itiraz ediyorlar. Ayrıca 6 eski polis şefini de 840 kişinin öldüğü çok sayıda 6000'den fazla insanın yaralandığı insanların kör olduğu mesela ağır şekilde yaralandığı olaylarda hiçbir suç bulmadı 6 polis şefi hakkında eski. Öldürenler hakkında da hiç kimse suçlu bulunmadı. Bu kararlarda doğrusu tatmin edici bulunmadı apaçık ortada. Bir başka haber takibi de yapalım. İsrail'de bu açlık grevi yapan 2000'e yakın açlık grevi İsrail'deki mahkumların tutulduğu bu idari gözaltı adı verilen uygulamayla protesto eden Sorgusuz, sualsiz, altı ay beğenilenebilir şekilde göz altında tutulma olayını protesto eden 2000'e yakın Filistinli mahkumun e, direnişi, açlık grevi sonunda bir anlaşmaya varılmıştı. Fakat İsrail'in ondan vazgeçtiği, sözünü tutmaktan vazgeçtiği iki hafta sonra ortaya çıkıyor. E, geri dönmeye başladı deniyor. O zaman da mahkumlar şimdi yeni bir açlık grevine gitme. ...ihtimalinden bahsetmeye başlamışlar... ...Ajans Frans ...Pres haberinde... ...böyle bir şey de görmek Filistinli. mümkün... ...Mahkumlarında işi zor görünüyor... Yani ...bir anlaşmaya varılıyor... ...o anlaşmanın karşısında... ...ne şekilde hareket edeceğine... ...emin olamadığınız bir devlet var... ...karşıda muhatap olarak aldığınız... Ve vereceğiniz karar ondan sonra tam tersi bir duruma da sizi getirebiliyor. Ve ölüm kalım. Artık son evet. noktada kullanılabilecek en önemli silah. Bu açlık grevi. Bu arada şeyi de takip edeceğiz. Bugün hiç haber yok ama yarın e, bayağı ilginç haberlerimiz olacak. Wisconsin'de e, valinin geri çağrılması recall denen sistemle belli sayıda dilek, oy verile, dilekçe verilebilirse hizmetlerinden memnun olmadığı seçilmiş idareciyi de geri çağırma, tekrar seçime sokma imkanı var. Amerikan anayasasının el verdiği bir sistem. Bu uygulanıyor işte. Neoliberalizmin ve bütün sosyal hakları budayan şeyin en önemli Uygulama örneklerinden birisi Orada Wisconsin'de oluyordu Bakalım şimdi o seçim Zamanı geldi Scott Walker adlı Bir bütün büyük Sermayedarların Şirketlerinde Oluk oluk para akıttıkları bir adaydı Ama buna rağmen de Kazanamayabileceği Yani tekrar yerinde kalmayı başaramayacağı söyleniyordu Yani bu parayla sıradan İnsanların ciddi bir mücadelesi var. Ona da bir göz atacağız. Bu Amerika e, saatiyle salı günü sonuçlanacak bir şey Ama biz ancak yarın öğrenebileceğiz. Bundan da bahsedebiliriz. E, bu şeyle de ilgili son bir şey söyleyelim. Soros şey demiş değil mi? Spekülatif bir açıklama yapmış. Ee, evet. Euro'nun ömrü 3 aylık ömrü kaldığını belirtmiş. Evet. 3 ay, ya yani, acil önlem için uyarıda bulunmuş. Avrupa'da krizin sonbaharda zirveye ulaşacağı ve bu dönemde Alman ekonomisini de zayıflayacağı öngörüsünde bulunmuş finansçı. Horos, e, Soros. E, Avro'yu kurtarmak için 3 aylık bir zaman kaldı. Krizi önleme reçetesinin de hatalı olduğunu söylemiş. Ekonomiyi daraltarak borç yükünü azaltamazsınız. Tek çıkış yolu büyümekten geçer diye bir açıklama yapmış George Soros. Mali işlemleriyle tanınan zengin, aynı zamanda da insani davalara da para yardımı yapan bir kişi hala önemli görüşlerine de önem veriliyor. Ayrıca da Will Hutton diye bir bu konuyu yakından takip eden gazetecilerden birinin Guardian'da çıkan ilginç bir yazısı vardı. O da tam bunun üzerine. Yani bu kemer sıkma tek başına kemer sıkma aldı başını giden olayla hiçbir yere gidilemeyeceğini söyleyen bir yazı yazdı Will Hutton. The Observer gazetesinde eski editörü kitabı da var. Bu konuda ödüllü 92'den kazanmış, kazanmış ödülleri var. Vılhat'ın diyor ki artık olaylar tamamen gerçek bu zalim ve aptalca kemer sıkma deneyimi çökmüştür. Bu ekonomik aptallığın insani bedeli de Açıkça görülüyor. Dünya liderleri kendi dogmalarıyla, kendi ideolojik şeyleriyle paralize olmuş, felç olmuş durumdalar. Bundan geri dönülmesi gerekir diyor. Belki bunun da perşembe günü de elbette konuşma fırsatı bulacağız. Seyfettin Gürsel'le herhalde ele alacağımız konulardan biri gene bu olacaktır ama bu yazılar eşliğinde yazılarının da yardımıyla Avrupa'daki ve bütün dünyadaki kriz durumuna da bir bakalım YouTube'da da 12 yaşında Victoria Grant'ın bir konuşması, vardı. konuşması var. Amerika'da bir konferansta konuşuyor. Kendisi Kanadalı ama banka kamu bankacılığı konferansında çıkıp yerle bir ediyor. Yani bankalar parayı böyle havadan oluşturuyorlar sonra da faizle. Hükümetleri ve insanlara veriyorlar. Ee, kendi bankalarından ödünç alabiliyorsa kredi alabiliyorlarsa e, faizi almayıp e, vergi verenler için birçok para tasarruf edebilirlerdi diyor mesela ve e, çok e, ilginç bir 12 yaşının... çocuğun çocuktan al haberi diye. E, Viral bir şekilde yayılmış bir milyondan fazla insanın bu on dakikalık yaklaşık konuşmayı indirip kendi bilgisayarlarında izlediği biliniyor. Victoria Grant'ın konuşması bayağı ilginç YouTube'da bu konulara da bakarız. Açık Gazete just running scared each place we go so afraid that he might show yeah run Running Scared adlı çok tanınmış parçayı dinledik 50 yılın ötesinden 51 yıl önce bugün listelerde bir numara olmuş Amerika Birleşik Devletleri Billboard listesinde bu şarkı ee, biz bunun için çaldık aslında şeyden dolayı değil yani korku içinde kaçışmayı anlatıyor. E, aşk korkusu, onun korkusu başka bir korku. Ruh Halbuki insanların da aslında bayağı ciddi olarak paramparça edilmekten kaçıştıkları bir durum var. ve Hakikaten e, akıl almaz bir duruma doğru gittiği de gözde görülür bir hal almış durumda. Uluslararası alanda da ciddi tepkiler var. Türkiye'de gazete ve televizyonlarda pek görünmüyor ama... 3 gün üst üste Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de barışçı her şeyi değiştirecek, umut verecek sözlerle iktidara gelmiş olan Obama'nın tarihte görülmüş en ağır saldırıları yapan, saldırı emirlerini peş peşe veren Amerika Başkanı olarak karşımıza çıkması gibi Acayip bir durumla karşı karşıyayız. Bir de doğrudan savaş hali içerisinde olunmayan bir ülkenin toprakları içerisinde yapılan operasyonlar var. Müttefik Bu, ülke ya. Müttefik ülke. Daha, evet. Pakistan evet. yani savaş şöyle dursun. 17 kişi olduğunu belirtiliyor işte şeyde tekrar söyleyelim. John Boone İslamabad'dan yazıyor Guardian'da dört roket atılmış Amerika Birleşik Devletleri'nin bu drone diye adlandırılan ölümcül insansız hava araçlarından daha uzaktan 7 bin 10 bin kilometre öteden yönetiliyor bunlar bir kontrol kumanda merkezinden genellikle genç insanlar bilgisayar üzerinde bir müthiş usta oyun olan gibi insanlar, oyun gibi evet fakat yani mesela cenaze düğün ve cenaze törenlerinde büsbütün orada mesela bir gün önce ölenlerin cenazesini kaldırırken bir vızıltısı bile duyulmayan bir uçakla gelip roket orada cenazeye katılanları dua edenleri filan da öldürüp atıyor. Bu haberlerden bu olaylardan sonra da gazetelerde öldürülen insanların militan olduğunu okuyoruz. Neden militan olduğunu okuma gerekçesi ise aslında 16 yaşta galiba yanlış hatırlamıyorsam 16 yaş ve üstü olan 18, galiba, 18. 18 yaş üstü olan kişilerin potansiyel militan olabilme şüphesiydi. Zaten bu tip haberlerde de yavaş yavaş o dil de oturmaya başladı. Ee, militan şüphesiyle yaklaşılan kişi olarak tanımlanıyor. Öldürülen kişiler. Yani militan olup olmadığını dahi bilinmediği bir durum söz konusu. Şimdi Amerika ve Pakistan hükümeti Kaynakları adı verilmeyen, daima adı verilmeyen bir takım yetkililerden öğreniyoruz ki Ebu Yahya el-Libi diye birisinin peşindelermiş. Bu Hep aynı şekilde haberler birbirinden geliyor. Ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğunu ayırt etmenin de çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Hatta imkansız değilse eğer. Yani bu yüksek düzeyde bir el kaide lideriydi. Daha önceki drone saldırılarından bu İHA insansız hava saldırılarından kurtulmuş. Ee, yani bu iki haftadır son iki hafta içinde sekizincisi gerçekleşti. Ve hafta sonunda daha dün verdiğimiz hafta sonundaki değerlendirme toparlama haberindeyse 12 ölü vermiştik galiba şimdi bunlara bir 17 kişi daha ilave olmuş vaziyette. Şimdi Pazar günü 10 şüpheli militan. Hep böyle aynı terim kullanılıyor zaten. Şüpheli militan. Şüpheli militan e, Mana Raks, Mana Raksay köyünde olmuş Ve kurbanlar işte bir militanın ölmesi üzerine orada dua etmek içinmişler. Dua edenlerin üzerine de atılıyor. Bir ikinci cumartesi günü ölmüş olan bir drone'dan yapılmış olan saldırıda pazar günü onun cenazesi kaldırılırken yeni bir drone saldırısı. İşte bu Kuzey Veziristan'da bu Guardian'ın haberine göre Muhammed Navaz diye birisiyle bir kabile aşiret reisiyle konuşmuşlar büyük bir artış oldu bu saldırılarda demiş Nawaz ve insanlar ciddi şekilde terörize oluyorlar çünkü önce duyuyoruz zaten sürekli olarak vızıltısını duyuyoruz yukarıdan uçan bir aletin vızıltısını duyuyoruz ve militanlar da bun, bunlar karşısında Deliye dönüyorlar diyor demiş. Fakat tabi deliye dönen sadece militanlar değil, sıradan Pakistan halkının da işte son şey yazmıştı. Amerikalıların bizzat Amerika araştırma kuruluşlarından en tanınmış olanlarından biri Pew araştırma kamuoyu araştırma merkezinin yaptığı bir son araştırma, çok taze bir araştırmada. Dün söylemiştik ama bir kere daha da Hatırlatmakta da herhalde hepimiz için Yarar var. Belli bir bölgede En çok saldırıların bulunduğu bölgede e, Halka Sormuşlar. Yüzde doksan Bu saldırıların derhal durmasından Yanaymış. Yani Hemen hemen sorulan Soru sorulan herkes Bu iş böyle devam edemez Demiş. Bu son derece tehlikeli bir şey Çünkü yalnız militanlar ya da sıradan e, insanlar değil Polis Ordu içinde ve orduya karışmış olan militanlar da olabileceği şüphesiz ki biliniyor. Sonunda Pakistan'ın zaten para, para çalanmış ve bayağı tek evden yönetilmesinin hiç kimsenin düşünmediği, yönetildiğini kimsenin düşünmediği bir bozuk devlet var orada. Yani nükleer başlıklı tesislerde şimdilik gayet sağlam merak etmeyin diyorlar ama oraya herhangi bir ya yani hırsızlık yani kirli silah yapılırsa yalnız Orta Doğu o bölge değil Hindistan, Pakistan e, sınırı Afganistan, Pakistan sınırı ve Hindistan da orada bir başka nükleer kuvvet olarak da bulunuyor biliyorsunuz Hindistan'da ikisini de Amerika Birleşik Devletleri ve batılı bazı ülkelerin göz yumdukları için onlar da atom silahlarını geliştirdiler birbirlerine karşı. Bu dünyayı e, hakikaten düşünemeyecek bir felaketin eşiğine anında getirebilir. Bunun üzerinde de pek kimse durmuyor ama bir, bir üzerinde durulmayan, durulmayan noktalar Bir üzerinde durulmayan noktalardan bir tanesi de bu haber alma durumu. Yani olan saldırıları ne şekilde haber alınıyor? Yani 14 kişinin öldüğü bir saldırı da olabilir, tek kişinin öldüğü bir saldırı da, bir tek bir, sadece bir kişinin öldüğü bir saldırı da olabilir. Yani cephesi olmayan bir savaştan bahsedildiği için herhangi bir şekilde oraya muhabir ya da gözlemci olarak gidebilmenin mümkün olmadığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu durumda ne yapılabilir diye düşünmek lazım yakın zamana kadar. Yani bu drone saldırılarının olmaya başladığı dönemde zannedersem geçtiğimiz senelerin başında ee, The Guardian gazetesinin de içerisinde bulunduğu bir e, örgütlenmeyle beraber bu bölgelerde yaşayan insanlara e, fotoğraf makineleri dağıtılmaya başlanmıştı hmm. ki bu hmm. fotoğraf makineleri dağıtılıp bu saldırı anındaki durumlar çekilip neyin ne olduğu bu hani şüpheli militan şüphesi olan e, olası militanların aslında kimler olduğunu gösterilmesi gibi bir durumda ortaya çıkmasını istediler. Fakat saldırılar o kadar fazla yerde ve o kadar fazla sayıda olmaya başladı ki bu kampanyada yavaş yavaş kendi içerisinde erimeye başladı aynen bu durum gibi ee, yakın zamanda gazetecilik manasında da bu konunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum evet evet yani şimdi şöyle de bir ilişki var Pakistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında mesela mesela 14yanılmıyorsam sayı tam 12de olabilirdi ama galiba 14 sivili öldürdüğü ortaya çıktı ve o yanlışlıkla öldürdüğü ortaya çıktı gene bu saldırılardan bir tanesinde tanesi bir Pakistan'da özür dile emesni istiyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'da özür dilemedi dilemeyince Pakistan'da bunu bir egemenlik konusu yaptı. Haklı haksız olduğunu tartışabiliriz. Bana göre de haklıydı. Gerçi egemenlikten bahsedecek bir durum kaldı mı kalmadı mı o da evet. ayrı bir tartışma konusu ama neyse ee, ve bunun üzerine Amerika da hayır dedi. Dilemeyince de e... bütçe kesintisi yani? Hayır, Pakistan da NATO'nun ikmal yollarını kapattı NATO'ya. İsafah ...ikmal yolları yardımında... ...bulunmadı. Sonuç olarak da... E, ...Pakistan sınırlarını kapattı. Şey 24 Pakistanlı askeri... ...şimdi tam hatırladım... ...durumu, rakam... iki yarısını hatırlıyormuşum. Evet, o olaydan 14. sonra galiba... ...bu hava saldırıları da durduruldu bir müddet. Ve Ocak ayının sonundan itibaren... ...tekrardan yapılmaya başlandı. Evet askerleri öldürdün ve muhakkak özür dile diyor ve ayrıca da bu drone denilen şeylerin saldırısı durdur. Üstelik Pakistan bölgelerinden geçen geçirilen yük ve silah neyse işte eşyaya da belli bir gümrük ödediyor. Bu Gayet komplike bir ilişkimiz var demiş Amerika Birleşik Devletleri, şey Pakistan'la demiş Amerikalı yetkililerden biri. Leon Panetta, yetkili de savunma bakanı. Bu ikmal yollarıyla alakalı bir haber de vardı bugün içerisinde. NATO, Hı. Afganistan'daki asker ask, askeri araç ve mühimmatı taşıması için kullanılacak geçiş yolları konusunda Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'la anlaşma imzalamış. Ve anlaşma ile NATO mühimmatı Rusya üzerinden karayoluyla Avrupa'ya getirilebilecekmiş. Yani Pakistan'la olan gerilimin üzerine bu haberi nasıl okumamızı düşünüyorsunuz? Nasıl okuyabiliriz? Yani çok gerilmeye başlıyor sanki aradaki bağ Evet ve bu yani e, bu sadece Amerika Birleşik Devletleri Pakistan arasında kalmayabilir. Bayağı. Bambaşka yerlere e, patlayabilir. Onun için de gayet kaygı verici olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Peki buradan e, devam edelim. Şeye geçelim. Bu aslında e, Türkiye'deki bu diyanet meselesine, diyanet meselesine. E, geçelim. Ama geçmeden önce ben çok ilginç bir şey dün önemli bir şey vardı Hürriyet gazetesi hiçbir şeyin yakalayamadığı büyük bir gazetecilik örneği gerçekleştirmişti onu söylemeyi unutmuşuz Hürriyet Kuzey Marmara otoyolu projesinin içinde yer alan 3. köprünün bilgisayar çizimine ulaşmış yani dünya çapında bir gazetecilik başarısı canına, bu tabi ve işte yeni köprü diyordu 1875 metrelik gerdanlık diye sunmuşlar yani boğazda bir güzel ku gibi bir hanım boyunu olarak tasarlıyor herhalde ve bilgisayar çizimlerinde de o gerdan o o gerdana güzel bir gerdanlık yerleştiriliyor. İşletme süresi 10 yıl 2 ay 20 günle İçtaş İnşaat Nastaldi ortak girişim grubuna verilen köprü 36 ayda tamamlanacak. Gayet hızlı bir şey de öngörülüyor ve 1875 metre olacak onu da söylemiştik hava Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı da birbirine bağlanacak Bu Sabiha Gökçen'in de ilk Türk savaş, savaş pilotu. pilotu olduğunu ve napal kullandığını da dersim isyanın bastırılmasında hatırlatalım ee, ve e, de yani çok yeni köprünün böyle olan içinden tren geçiyor diye Nuran e, Çakmakçı hazırlamış ve bu bugünden itibaren bir dizi halinde görüyoruz. İçinden Gayet şaşırmış tren halde. Tren geçen bir köprü. İçinden tren geçen köprü diye. Evet çok şey, ha, o 4 artı 4 artı 4 dosyasıymış yerine Nuran Çakmakçı'nın ha, hazırladığı, evet. pardon bu Fatma Aksu'nun hazırladığı tek günlük haber bilgisayar çizimine ulaşmışlar olan üstü güzellikte böyle pırıl pırıl bir güneşin yansıdığı suların üzerinde köprü görüyoruz, tren geçiyor. Benim anlamadığım bunda haber niteliği taşıyan ne olabilir ki? Fotoğraflardan bahsediyorum, detaylı bilgiler Aa, olabilir. De Fotoğraflar üzerinden baktığınız zaman bunu biraz uğraşsanız, yani e, biraz uğraşsalar diyelim, benim yapabileceğim bir şey değil ama biraz uğraşsalar yapılabilir. Tecrübesizliğine veriyorum bunu. Bu... ...en önemli atlatma haber işte... ya yani ...az buz bir uğraşma mı... ...sen bu bilgisayar çizimlerine kolay ulaş, ulaşılıyor... Hayır yapacak... Ya ...ben ulaşmaktan bahsetmiyorum... ...bilgisayar çizimlerinin kalitesizliğinden bahsediyorum ben... ...eğer bu şekilde olacaksa... ...bu kalitesizlikler yapılacaksa... Niye bu bulutlar, gümüşi bulutlar var... ...böyle yansımış... Efendim teknoloji çok gelişti... O bulutları başka bir yerden alıp sonra oradaki bulutları başka bir yerden alıp aslında olmayan bir havayı olmuş gibi gösteriyor. Peki de bu güzel mavi araba en sağ şeritten giden mavi arabayı nasıl buluyorsun? O metrobüs Türk değil mi? Türk... boş bir metrobüse benziyor. O. Yarım metrobüs. Yarım metrobüs. Biraz işte fantastik bir çizim olmuş boş metrobüsler. Evet ama. Köprü i̇çinden yapıldıktan sonra köprüler. içinden tren geçen köprü ondan sonra başka şeylerin de geçeceği aşika. Hatta oraya geçerken yine bugünkü hürriyete hürriyet kaynağını sürdürürüm ama bu sefer gerçekten ilginç bir e, haber var. Nuran, Nuran Çakmakçı'nın. E, ...haberi e, yapmıyoruz... ...o 4 artı dördü ...ama Nuray Babacan'ın... ...yaptığı çok tartışılacak... ...bir paketten bahsediyor. ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı... ...yapı denetimi... ...yasa taslağı bakanlar kuruluna... ...sevk edilecekmiş sessiz sedasız... ...taslakta ilginç şeyler var... ...aslında son derece... E, ...dikkat çekici... ...e... Mesela artık askeri araziler belediyeye devredilebilecekmiş. Mer'a ve yaylalardaki kaçak yapılara af geliyormuş. Affa ihtiyacı vermiş kaçak yapıların. Kıyılara da ihtiyaçları olan nükleer santral ve akaryakıt deposu izni. Çıkıyor. Kıyılara ihtiyacı olan nükleer santral mi? İhtiyacı olanı ben ekledim. Ha, pardon. Mer'a ve yaylalardaki... İhtiyacı olan kaçak yapılara, ihtiyacı olan kelimelerini ben ekliyorum. Bu haber şöyle, Mera ve Yaylalardaki kaçak yapılara af geliyormuş. Elbette ihtiyaç olmasa gelmezdi. Kıyılara nükleer santral ve akaryakıt deposu izni geliyormuş. E i̇htiyaç olmasa bu izin verilmezdi. Yani ee, okullara, tiyatrolara, operalara da ibadet yerleri konulacakmış veya. ...himar ve kıyı kanunlarında çok önemli değişiklikler planlandığı haber ve Bu gerçekten önemli bir haber. Ve Hürriyet Gazetesi'nin şimdi dünkü biraz dalga geçtik ama bu seferki... ...dalga geçmeyi gerektirmeyen hakikaten ciddiyetle ele alınması gereken bir şey. Ee, yani... İmar planlarında site büyüklüğündeki konut alanlarında alışveriş merkezi çarşı pasaj gibi ticaret alanlarında iş hanı büro yönetim binası gibi ticari hizmet alanlarında e, kreş ibadet yeri ve oyun alanları konulacakmış. Çok ayrıntılı bir haber. Daha fazla şey yapmıyoruz ama kıyıya nükleer santral de güzel bir durum. Yapı denetimi taslağı bu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 42 maddeye çıkarılmış. Bence 41'de bırakılsa iyiydi. Daha nazar boncuğu gibi olurdu. İmar ve kıyı kanunlarında çok önemli değişiklikler geliyor. Bunun herhalde etraflıca üzerinde daha da durulacaktır. Dün zaten Belin Cengiz'in yazısında da yazısında büyük ölçüde paylaşma imkanımız olmuştu. Bu e, haberin devamı da CYNN Türk'ün internet sitesinde bulunmakta. Bu kıyı nükleer santral mevzusu da şu şekilde açıklanıyor. E, kıyı Kanunu'nun 6. maddesinde yapılan değişiklik değişiklikle de Kıyılara belli bir mesafede olmak zorunda olan enerji tesisine ilişkin yasağın kaldırılması öngörülmekte. Buna göre kıyılarda enerji üretim, teşhir, pazarlama, depolama tesisleri, kamuya ait olmak üzere akaryakıt istasyonları ve enerji tesisleri kurulabilecek. Ayrıca kıyı alanının gerisine ekolojik özellikler dikkate alınarak deniz, nehir veya göl ile bağlantılı kanal ve göletler yapılabilecek. Bu düzenleme nükleer santral, nükleer santral göleti, soğutma depoları ve doğalgaz depolama tesisleri termik santraller kurmaya olanak sağlayacak. Aynı düzenleme ile kıyılardan devlet yolu, devlet devlet yolu, demiryolu geçmesine de olanak sağlanacakmış. Bu yani bir grup şirketin tamamıyla eee için bütün bir Dağlar, tepeler, dereler, meralar, çayırlar, kıyılar e, teslim alınıyor ve büyük bir enerji ve inşaat e, politikası adı altında bir avuç şirketin tamamen karları için özel çıkarları için yapılmış bir şey. Ama hemen o kadar sert yaklaşmayın. Burada yazdığı gibi de burada sert bir şey mi söyledi? Ekolojik özellikler dikkate alınarak yapılacakmış. Ayrıca. Kim i̇badet, yapacak ibadet bu? İbadet yapılacak. Yani dün Perin Cengiz'in haberine dönecek olursak chatlerin yavaş yavaş ortadan çevre etki değerlendirme raporlarının yavaş yavaş ortadan kaldırıldığından bu olayların e, Şehircilik ve İmar Bakanlığı'na verildiğinden, e, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'na verildiğinden bahsedilmekteydi. Yani buradaki ekolojik özellikleri dikkate alacak olan kişinin kim olduğu gibi bir soru ortaya çıkmakta. Siyana Türk'ün haberine göre, verdiği habere göre. Evet yani bu son halkası aslında artık Hürriyet ve CNN Türk'ten de şey yaptığımız Cengiz'in de talan ve tahribat sezonunun açıldığını belirttiği yazısından sonra Milli Parklar birinci derecede sit alanlarının tümüyle kullanıma açılması önünde hiçbir engel kalmıyor ve bilimsel ve teknik nitelikteki herhangi bir kurumun artık karar sürecinde denetimi tamamen yok sayılıyor. Burada artık doğrudan doğruya sıradan insanlarla oraların orada yaşayan, hayatlarını sürdürmek isteyen yerel halkla o, o şirketlerin oralara oralardan kısa zamanda yüksek iyi karlar elde etmek isteyen şirketlerin ve onların hükümete telkiniyle de hükümetin gönderdiği güvenlik kuvvetleri arasında çok ciddi çatışmalar çıkabileceğini de düşünmemek elde değil tabii. Ee, i̇şte böyle. Diyanet kalıyor, laiklik gidiyor haberi de var. Diyanetin kendisinin layıklığa aykırı olması yetmezmiş gibi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ anayasadaki diyanet maddesinden... ...layıklık ilkesini kaldırma... ...sinyali de vermiş. Enteresan bir durum. İsterseniz bu habere... E, ...saat 9.30'dan sonra... ...devam edelim. Evet. Çünkü Diyanet'in tamam. bir açıklaması var. Konuş, konuşabileceğimiz. Ondan da bahsedebilme fırsatı buluruz. Tamam. Senin reklam hazır mı? Benim reklam hazır efendim. Onu 9.30'dan sonra... Tabii ...öncelikle ki. devreye sokalım. Bakalım... ...hava e, yolları için... Kavayollar için Cantoan bir reklam hazırlamış. Onu da fırsat bulup dinleyeceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Açık gazde. Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Canton Bille ile beraberiz Mahir Balayında. Oo, öyle mi? <gülüyor> evet, Can'a selamlar Mahire'de mutluluklar. Teşekkür ederiz. Şimdi bu hava yolları grevi üzerinde biraz duralım çünkü artık şey de iptal edildiği için anayasa yani bu hukuken bir de alelacele aradan çıkarılan kanunla üzerinde konuşmak bile neredeyse zor imkansız hale getirilmek isteniyor Evet e, bu bir torba yasa içine gömülmüş çok e, kısa bir iki, iki kelimecik ha, e, havacılık hizmetlerinde diye diyerek e, bu toplu sözleşmesi grev ve lokal kanununa ilave edilen e, bir iki kelime havacılık hizmetlerinde de grevin e, yasaklanmasını e, öngörüyor bu e, yasa 1983'te çıkmış bir yasa, e, Toplu İst Sözleşmesi Grev ve Lokaf Kanunu ve bu yasa da e, bugüne kadar beş e, işte, iş türünde e, grev yasaktı. Bunların bir kısmı 1988'deki e, değişiklikle genişletilmiş, değiştirilmiş yasaklar. Bu yasaklar bazı, bazı alanlarda anlaşılabilir, örneğin can ve mal kurtarma işleri gibi işlerde grev yasağını anlayabiliriz. Buna karşılık veya cenaze ve tekfin işlerinde grev yasağını bir ölçüde anlayabiliriz. Ama buna karşılık banka hizmetlerinde örneğin veya noterlik işlemlerinde de grev 1983'ten beri yasak Türkiye'de. E, kamu kuruluşları tarafından yürütülen e, şehir içi ulaşım e, hizmetlerinde de yasak. E, ama e, bu e, yasağı bugün e, işte birkaç gün itibariyle e, havacılık hizmetlerinde, yani bu yolcu ve kargo da olabilir, artık havacılık hizmetlerinde yolcu demiyor sadece, tüm havacılık hizmetlerinde ve kamu özel ayrımı yapmadan da, yani Atlas Jet'te de yasak, Türk Hava Yolları'nda da yasak, Pegasus'ta da yasak, e, MNG Kargo'da da yasak. Tüm havacılık hizmetlerinde e, bundan sonra grev e, yasak e, yasaya göre. Evet, bunu dün e, Can'la e, konuşurken Can soruyordu sadece Türk Hava Yolları için hayır, mi hayır, diye. Hayır, hayır. öyle bir şey yok tabii. Hayır, e, yani yasaya ilave edilen yasanın 29. maddesinde grev yasaklarıyla ilgili birinci fırkasında Beş e, madde vardı. E, bu beşinci madde e, şöyleydi. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye, şehir içi, deniz, kara, demir yolu ve diğer raylı toplu ulaştırma hizmetleri yasak kapsamındaydı. Şimdi altı demişler ve havacılık hizmetlerinde demişler. Yani bütün havacılık hizmetlerinde dediğim gibi kargo dahil özel ve kamu ayrımı da yapmadan. E, zaten Türk Hava Yolları da artık kamu sayılır mı sayılmaz mı tartışmalı biliyorsunuz. Çünkü hisselerinin bir kısmı devlet, devlete veya hazineye veya kamu kuruluşlarına ait değil. Ama kamu hizmeti verilen veya kamu kuruluşları tabirinde olmadığı tüm havacılık hizmetlerinde bu artık geçerli. Yani dediğim gibi çok kapsamlı bir yasak aslında ve çok tehlikeli bir adım eee İLO, e, evet. ILO sözleşmelerine baktığımız zaman onu söyleyecektim. ILO sözleşmelerine baktığımız zaman ILO'nun bir dizi kararı var. Sendikalar Komitesi'nin aldığı bir dizi karar var. 1984'te aldığı kararlar var. Bütün bunların değerlendiği 1994'te e, bu konuda alınmış kararlar var. Ve orada çok açık bir ifade var. Ve bütün e, ilo önüne bu tür e, yasaklar veya yasak teşebbüsleri geldiğinde değişmeyen bir kriteri var. Diyor ki tamam grev e, bazı durumlarda e, yasaklanabilir. İş yeri bazında veya iş kolu bazında yasaklanabilir. Örneğin Türkiye'de e, aşı ve serum imal eden müesseselerde yasak. Hastanelerde yasak, eczanelerde yasak. Bu e, bir dereceye kadar anlaşılabilir diyor. Ama mesela Türkiye'de şeyde de yasak, eğitimde de yasak, eğitim kurumlarında yasak. Bunu kamu, e, kamu ve özel diye de ayırmadan yasak getirilmiş durumda. E, diyor ki İlo sözde İlo'nun e, e, icadı diyelim, e, temel hizmet statüsünde olması lazım ve bu temel hizmet dediği e, alan, e, bu hizmeti e, alan kişilerin ...hayatlarını e, tehdit edecek olan e, hizmetin durmasının halkın tümü veya bir kısmının hayatını, hayatını güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atacak olması koşuluyla e, grev yasaklanabilir veya kısıtlanabilir diyor. Yani halkın sağlığını, hayatını ve güvenliğini bu üç koşuldan biri olmadığı zaman... Üçü birden olursa tabii ki daha fazla ama üç, üçünden biri olmadığı zaman ne olursa olsun grevin yasaklanmasının e, temel hak ve özgürlüklere ve çalışma e, çalışanların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması olduğunu ve kabul edilemez olduğunu söylüyor. Bu, bu Birleşmiş Milletler'in e, çalışma örgütü. Evet. Tabii, Dünya, dünyadaki en önemli çalışma örgütü. Türkiye'nin e, imzacısı taraf olduğu, Türkiye'nin... ...uygulamakta yükümlü olduğunu kabul ettiği bir uluslararası sözleşme ve örgütün kararları. Bu Dünya Çalışma Örgütü'nün burada tabii ki Türkiye değil sadece başka ülkelerden de bu tür grev yasakları gündeme gelmiş. Örneğin ben birkaç tane karar buldum. Hükümetin birisi diyor ki ya bu sektörde grevin yapılması bizim şeyimiz açısından ekonomimiz açısından çok ağır hani tamam hayatı, halkın hayatını tehlikeye atmıyor böyle bir grev sağlığını tehlikeye atmıyor güvenliğini tehlikeye atmıyor ama ülke ekonomisine çok büyük zarar veriyor örneğin şimdi ben sizin Fas'tan arıyorum diyelim ki Fas'ta fosfat sektöründe grev yapmayı yasakladı hükümet çünkü fosfat Fas'ın ihracatının yüzde yirmisi fasın en büyük zenginlik kaynağı hükümet de dedi ki fosfat sektöründe grev yapmak yasak çünkü bu sektör bizim için stratejik bir sektördür bu sektörde grev yapıldığında ekonomi altından kalkamayacağı bir yüke girer bu yüzden burada bu sektörde biz grevi, grevi yasaklıyoruz ekonominin menfaatleri açısından çok önemlidir Elon'un kararları süs sistematik olarak şu şu biçimde <gülüyor> e, tamam de, dediğiniz doğru olabilir e, siz e, bu bu sektör e, ekonomi açısından çok stratejik bir sektör olabilir ama halkın sağlığını güvenliğini e, tehdit altında e, bu hizmetin durması üretimin durması halkın sağlığını güvenliğini tehdit altında almıyorsa e, maalesef ekonomi. <gülüyor> biraz zorluk çekecektir ama burada yasak meşrudur ilo sözleşmelerine aykırıdır çünkü tabii ki çalışanlar ülke y gereğinde bazı durumlarda sıkıntıya sokarak da kendi haklarını aramak durumundadırlar. E, aksi takdirde zaten böyle bir e, evet, zaman, hakkın anlamı da e, anlamı değil, kalmıyor. De. Mehmet Şimşek'in söylediği şey insanın saçını başını evet, işte e, yolduracak e, yolduracak bir e, bir şey. Diyor ki e, bu ekonomi e, biz e, Türkiye ekonomisinin Türkiye ekonomisinin Türkiye turizmini havacılık sektörüne, Türkiye ekonomisi darbe vuracak hiçbir gelişime bir izin vermeyiz. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için ne gerekiyorsa yaparız. Şey Korkunç bir şey. Evet, bir de, bir de, de Ali, ki, Ali Babacan da aslında benzeri şeyler söyledi. Evet. Strateji. Aynı şeyi söyledi. Evet, i̇nanılmaz yani aslında. Ve aynı şekilde ülkemizin yüz akı büyük performans <gülüyor> gösteren bir şirketini korumaktır diyor. E, Türkiye'nin o zaman koçu da korusunlar. Onun, onun performans Türk Hava Yolları'ndan daha mı kötü? Daha az yüz akı performans şey e, koç grubunun veya sabancı grubunun veya başka yüzlerce grup var e, e, tekfenin veya bilmem nenin. O zaman bütün sektörlerde yüz akı şirketlerimizin sektörlerinde grevi yasaklayalım. Türkiye ekonomisini korumak, turizmini korumak adına turizm sektöründe de <gülüyor> otellerde de yasaklayalım grevi. Niye Türk Hava Yolları'nda sadece yasaklıyoruz? Ben tekstil sektörünü de önerdim tabii. O da stratejik giy giyme ihtiyacını karşılıyor tabii. Bunun sonu yok biliyorsunuz. Yani bunun sonu yok ve bu adım atıldığı andan itibaren çok tehlikeli bir alana gir giriyoruz demekti. Diyeceksiniz ki daha önceden 1983'teki yasada zaten ILO sözleşmesi ihlal edilmişti. Doğru. 88'deki ilavelerle de ILO sözleşmesi ihlal edildi. Doğru ama Türkiye zaten sürekli ILO sözleşmelerini ihlal ediyor ve Anayasa'nın Tam da temel hak ve hürriyetlerin tartışıldığı yazım aşamasında bunun gelmesi anayasanın değişikliğinin hiçbir şey ifade etmediğinin göstergesidir. Böyle bir yasa değişikliği normalde demokratik, özgürlükçü bir anayasa aykırıdır. Bugünkü anayasaya bile aykırı. Anayasa mahkebesinin nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyorum. Doğrusunu söylemek gerekir. Evet, yani millete ait kurumu bertaraf etme hakkından bahsediyor. Yani bu grev yasağını ön yapan ve korsan taksiciliğe ceza getiren yasanın içine veren sokuşturuveren evet. AKP'nin bir, bir metin kürün. Yani. Evet. Yani şey diyor, millete ait kurumu Bertaraf edemez kimse diyor. Millete ait kurum ne demek? Türk Hava Yolları millete ait kurum biz Türk Hava Yolları'nın e, devlet kurumu olmadığını zannediyorduk. E, özelleştirmeler yapıldığı zaman e, Türk Hava Yolları kurumu millete ait kurum muydu? O zaman her şey millete ait zaten. Evet, marka değerinden bahsediyorlar bir yandan. Bir yandan millete ait kurum niye yani milli. Milliyetçi... E, Renault'nun da marka değeri var evet. o zaman. O da, o da grevi geç yasaklasınlar. Renault'nun marka değeri Türk Hava Yolları'ndan daha az. Veyahut evet. Telekom'un marka değeri daha az. Gerçi Telekom'da telekomünikasyon hizmetlerinde yasak. Evet. Yani bu korporatist bir anlayışık kuvvet. Korporatistin daha ötesinde, korporatist anlayışın daha ötesinde, bu gerçekten bir otok, bir otoriter kapitalizm anlayıştır. Çin böyledir. Evet. Çin böyledir. Ülkenin büyüme menfaatleri uğruna her şey yasaklanabilir, sınırlandırılabilir. Toplum bir bindirilmiş üretici kıtasıdır. Bindirilmiş üretici kıtasıdır. Toplum mobilizasyon halindedir. Herkes üretim için tüm e, fedakarlıkları yapacak ama buna karşılık Mehmet Şimşek'in dediği gibi. Ama biz çalışanlarımızın da haklarını elbette koruruz. Bir çalışanlarımız değil, Türk Hava Yolları çalışanları, Mehmet şirketin çal Şimşek'in çalışanları değil, onların marabası da değiller. Türk Hava Yolları'nın çalışanlarıdır onlar. Mehmet Şimşek'in çalışanları değil, çalışanlarımız tabirini kullandığı anla itibaren zaten bir insan durmanız gerekir. Orada korporatist bir anlayış veya bir... Evet, tabii. Yani peki bir de yani mevcut zaten bir hakkı durup dururken böyle nasıl alabiliyorsunuz elinizden? Vallahi nasıl alabildiklerini bilmiyorum ama ben size başka bir örnek vereceğim. Bugün Wisconsin'de seçimler var. Evet. Wisconsin Vek eyaletindeki seçimler Amerika'da hani diyorlar ya başkanlık sistemi falan filan. işte başkanlık sistemi ise başkanlık sistemi. Amerika'da Wisconsin eyaletinde bir yıldan beri süren mücadelelerin sonunda 900 bin kişi eyalet valisi, eyalet vali yardımcısı ve 4 senatörün ee, seçimlerinin e, yenilenmesi için e, dilekçede bulundular ve recall dedikleri Amerika'da recall denen çok ender bir prosedür kazandılar. 300 binden e, gerekli olan imzanın 300 bin fazlasını toplayarak Amerika'da 2 yıl önce yapılmış olan valilik, Wisconsin eyaleti valilik seçimlerinin yeniden yapılmasını sağladılar. Ve bugün başlıyor seçimler. Bu sabah, yani Amerika saatiyle Wisconsin saatiyle sabah 7'de seçimler başlayacak. Evet, biz de takipteyiz açık gazete olarak. Niçin seçimlere gidildi? Niçin seçimlere gidildi? Tam da bu nedenle. Evet, gidildi. aynen böyle. Eyalet valisi Scott Walker e, eyalet valisi ee, seçildikten sonra Tİ Parti'nin önde gelen muhafazakarların e, e, hatta anarşist kapitalist tabir edilen bir ekibin e, koş, e, milyarder koş kardeşler e, fikriyatından hareket ederek Wisconsin eyaletindeki kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkını e, kaldıracak on numaralı yasayı getirdi. Diğer taraftan memurların maaşlarını indirdi. Diğer taraftan e, Yoksullara yapılan e, Yardımı e, kısıtladı e, Özellikle sağlık yardımı Medi Medike e, Diğer taraftan e, Bir e, <gülüyor> Ücretleri %8 azalttı Biraz evvel dedim e, Eğitim için 1 milyar dolarlık Bir eğitim harcamalarında Eyaletin eğitim harcamalarında Kısıtlamaya gitti ama en önemlisi de ...binlerce kişinin sokağa dökülmesine ve bu e, Wall Street'i işgal edelim eyleminin öncesinde bunu daha önce de konuşmuştuk. Evet, hükümet binasını işgal ettiler. Evet. evet, orada başladı diyebiliriz bir cephesiyle. Ve bu uzun mücadelenin sonunda e, bu adayın seçimlerinin... Ee, seçiminin er, erkeni alınması ikinci senenin sonunda yani dört yıl e, beklemeden ikinci senenin sonunda çok istisnai bir şeydir Amerika'da ve bunu e, iki defa e, Amerikan tarihinde iki defa e, bu yolla seçmenler eyalet valisinin seçimini erkene aldırıp e, yolladılar. Bir tanesi 1921'de Kuzey Dakota'da olmuştu, bir diğeri 2003'te Arnoşvanşvanzege'deki seçimde, 2003'te Kaliforniya'da olmuştu bu üçüncüsü. Scott Walker'ın çok çok az önde olduğunu e, gösteriyor kamuoyu yoklamaları ama belli olmaz çok çok az önde olma ihtimali var. Ama sadece Scott, Scott Walker değil Scott Walker'ın yardımcısı Eyalet e, vali yardımcısı e, Rebecca Cleefish galiba yanlış e, telaffuz etmiyorsam ve cumhuriyetçilerin dört senatörünün de seçimleri yapılıyor aynı zamanda. Onların da iptal edildi. Yani sadece valinin değil vali yardımcısı ve dört senatörün seçimleri iptal edildi ve iptal derken ikinci senenin sonunda erken yenilendi diyelim. Ve demokratlardan e, bu dört... E, ee, dört e, senatörden senatörlükten birini dört cumhuriyetçi senatörlükten birini demokratlar aldıklarında senatoda çoğunluğu elde ediyorlar. Wisconsin eyaletin. Dolayısıyla eyalet valisi yeniden seçilse bile bu sefer demokratlar e, eyalet senatosunda çoğunluğu alacakları için gene de valinin eylemlerini denetleme imkanına sahip olacaklar falan filan. Evet, ve Amerikan tarihinin gördüğü en büyük para dökme işlemlerinden biri. Evet, Belki en azından eyalet, eyalet, eyalet seviyesinde. Eyalet seviyesinde. Evet. E, yani çünkü... 500 biner dolarlık çekler yazmışlar Scott Walker'a Şu anda Scott Walker'ın bütçesinin 6 milyon dolar, bu, bu kampanya bütçesinin 6 milyon dolar civarında olduğu resmi olarak e, pardon e, Demokratınkinin altı milyon dolar, Scott Walker'ınkinin ne on sekiz milyon, evet, milyon, milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir para, evet. bir eyalet seçimi açısından baktığımız zaman, arkasında Scott Walker'ın arkasında biraz evvel bahsettiğim bu Charles ve David Cod, Koş adlı iki evet. tane. Kok mu deniyor? Kok, kok herhalde. Kok okunuyor. Kok. Ee, adlı iki e, kardeş var milyarder kardeş. Bunlar anarkokapitalist akımının Tea Partinin en radikal kesiminin e, sözcüleri ve bunlar Big Government ve Big Labor'la karşı şeytan ilan etmiş durumdalar. Big Labor dediğimiz sendikalar, e, büyük e, sendikal harekete karşı. Bir de büyük devlet veya hükümete karşı. Bunlar onların gözü iki tane şeytan Amerika'nın başındaki e, ve sendikaların kırılması hareketi. Şimdi bütün bunları söylememin nedeni e, Amerika'da bugün e, çok anlamlı çok büyük e, bir mücadelenin verildiği e, Wisconsin eyaletinde tam da toplu sözleşmeleri hakkının dolayısıyla sendikal ee, örgütlenme aracılığıyla e, ve tabii ki grev e, de bunun bir parçasıdır. E, toplu iş sözleşmelerinde grevsiz toplu iş sözleşmelerinin ne olduğunu e, şeyde gördük. E, kamu emekçilerinin e, pazarlıklarının nasıl sınırlandığını gördük. E, pazarlık güçlerinin nasıl sınırlı kalabildiklerini gördük geçtiğimiz günlerde. Bu alanda Temel bir hak ve özgürlük olan bir alan olduğu içindir ki Amerika hani çok komünist, anarşist yatağı olduğunu söyleyemeyiz. Wisconsin eyaleti biraz daha demokrattır geleneksel olarak. Erken, İlericidir top... evet. Evet. Obama'nın %53 aldığı daha diğer ortalamanın üzerinde oy aldığı, Amerikan ortalamasının üzerinde oy aldığı bir yerdir. Ama Wisconsin eyaleti de işte epitopu 1900 59'dan beri e, bu e, toplu sözleşmelerin imzalandığı, hakkının tanındığı bir eyalet. Toplu, 59'dan beri var olan bir şey. Ve burada insanların isyan etmeleri, 900 bin kişinin ve çok da ilginç e, sitesine girdiğiniz zaman, Wisconsin eyaleti e, seçim sitesine girdiğiniz zaman 900 bin kişinin tek tek isimleri var orada. Çünkü Tea Party ge, ge, kural öyle. 900 bin kişinin tek tek isimleri var. Tek tek kontrol edebilirsiniz. 900 bin kişinin toplanıp büyük bir kampanyayla e, imzasının toplanıp böyle bir gündeme gelmesi burada gerçekten çok önemli bir temel hakkın savunulması için harekete yani sadece dokuz bin kişi kendi haklarını savunmuyorlar. Bu dokuz bin tane memur yok herhalde Wisconsin'ın eyaletinde. Evet, evet müthiş önemli bir şey. Yani çok e, hakikaten altını çizmen de çok iyi oldu. Çünkü tam da bugün Türkiye ile ilginç kıyaslamalara imkan veriyor. Yani Koch biraderler gibi en köktenci, dinci, marjinal aslında faşizan gruplarla işbirliği yapan bir ortam var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu aynı zamanda kürtaş hareketi içinde böyle. Aynı şey. Aynı, aynı şey. şey Tamamen kürtaja karşı olanlar Amerika'da ya terör, terörist teröristler. Scott Walker da aynı şekilde. Kökten karşı. dinciler falan. Aynı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her iki alanda da Amerika'nın en marjinal, en terörist sayılan uç noktadaki sağcılarıyla faşizandan sağa ile iş işbirliği yapıyor olması çok ilginç. Yani aynı Scott doğru. Walker diyor ki e, bir, bir bir söyleşisinde okudum. Diyor ki Scott Walker e, ben diyor her gün sabahleyin e, güne başladığım gibi akşam e, günü öyle bitiririm. Yani dizimin üstünde diyor. Dua ederek evet. Dua tamam. ederek. Ve akıl yani bir rockstar muamelesi yapıyorlar işte ona da böyle reklamlarla inanılmaz paralarla reklamlar yaptırıp öyle seçmeye şey yapıyorlar çalışıyorlar bakalım yani çok... bu Türkiye açısından bu bu, bu, bu Türkiye açısından hakikaten e, AKP e, yöneticilerinin e, düşünüp e, ibretle Biz kimlerle aynı yerdeyiz e, Düşünmeleri gereken bir örnek ya da ya da tam tersine onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ama bu da karşılık Türkiye'nin o Wisconsin eyaletindeki 900 bin imzayı toplayan demokratına da ihtiyaç var. Onlarda neredediler? Onu arıyoruz. Evet, onu arıyoruz. Bu arada da bir şeyden de ufak bir not var bu konuda. O zaman şey yapayım. Halkların Demokratik Kongresinden de bir açıklama var. İşten atılan 305 işçi geri alınana dek. Türk Hava Yolları biletlerini alıyoruz, 13 saat kala iptal ettiriyoruz. Türk Hava Yollarını boş uçuruyoruz, seferleri iptal ettiriyoruz diye bir şey var. Büyük ihtimalle bu tür girişimler olacaktır. Bunu sadece Türkiye dedi değil, uluslararası havacılık sendikası sendikaları, örgütleri de Türkiye Türk Hava Yolları'nın nezdinde benzer itibarsızlaştırma ve ve boykot girişimlerini büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde başlayacaklardır o zaman bu ülkemizin göz bebeği şirketin yüz akı büyük performans gösteren şirketinin performans ve değerli ölçümünü o zaman yapacaklardır tahmin ediyorum Evet böyle bir... bir tepki olmadan zaten ya grevi ya grevi yaparsınız ya da Kamu size sahip çıkar, insanlar sahip çıkarlar ve e, orada gerilemek zorunda kalırsınız. Bugün geldiğimiz noktada eğer Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal etmezse e, böyle bir e, e, bu noktada geri adım, atıl, yani bu noktada direnilmezse bunun gerisi yok. Ondan sonra bunun dediğim dediğimiz gibi sen tekstil dedin, ben e, otomobil derim o da ihracatçı biliyorsunuz. Önemli evet. aç kalemlerimizden bir tanesi. Başkası G gıda var. Çok şey yani simitçileri Finlanda da o zaman. Yani başkası evet, başkası süt endüstrisi der. Evet. Birisi de balıkçılık der. Hadi belki balıkçılıkta biraz balıklar rahat ederler ama onun dışında. <gülüyor> evet. Yani bu ilginç aslında çünkü uçuşa en geç 13 saat kalana kadar yapılan iptalde kesilen tutarda %6'lık bir hizmet bedeliymiş. Bu bedele katlanıyoruz diyor bu şeye gidenler. Ee, katı, eylem evet. çağrısında bulunanlar. Yani Türk Hava Yolları biletlerini alıyoruz. 13 saat kala iptal ettiriyor Tehayayı Türk Hava Yollarını boş uçuracağız. Seferlerini iptal ettireceğiz diyorlar. Evet unutmayalım ki tabi sadece Türk Hava Yolları'nı ilgilendiren bir alan değil bütün özel sektörden de şey beklenirdi Atlasjet'ten de biz sendikal hakların korunmasını istiyoruz veya Pegasus'tan da biz sendikal hakların korunmasını istiyoruz türünde bir çağrı da beklenirdi aslında. Evet belki TÜSİA sahip çıkar. Ee, bilmiyorum o <gülüyor> her şeyin normalinde olması daha doğrudur her şeyin normal mecrasında gerçekleşmesi daha sağlıklı ve kalıcı çözümler sağlar neyse evet. burada bir fıkrayla bitireyim dün akşam bir fıkra anlattılar fasta fıkra değil de olay galiba her ülkenin kendine göre bir değerlendirmeleri var bu buralar geçtiğimiz Aylarda e, lokantaya giden bir, e, bir kişi, o anlattı, kendisi anlattı. E, Jumbo e, Karides e, ızgarası veya kızartması neyse istemiş. E, de, buradaki adıyla onun, e, e, Kraliyet e, Karidesi. Bu herhalde çok büyük. Royal yani. Royal, evet. <gülüyor> e, Kravet Royal. E, ondan sonra e, Gambas Royal. Neyse ondan sonra garson ezile büzüle 5 3 2 dakika sonra gelmiş çok özür dileriz demiş. Gambas Royal e, kraliyet e, karidesi kalmadı demiş. Adam demiş peki ne yapalım başka var mı? Evet demiş. Başka karidesimiz var. Emperyal karidesi var demiş. Adam demiş ki tamam emperyal karides getirin o zaman daha büyük yok demiş maalesef. Bizde emperyal karidesler kraliyet karidesinden daha küçük boydadır. <gülüyor> evet güzelmiş. çok teşekkürler. <gülüyor> Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Açık Gaste Sly and the Family Stone grubundan dinlediğimiz Everyday People sıradan insanlar adlı funk şarkıyı dinledik. Sly ve Family Stone grubunun kurucularından Fred Stone'un da doğum günü 1947'de bugün doğmuş Vallejo'da Kaliforniya'da. Ve hem kurucu, kurucularından biri grubun hem gitarist hem de şarkıda söylüyor bu grupta. Ve kardeşi de Sly Stone'da ön planda baş solist olan Sly Stone'un da kardeşi kendisi. Ayrıca kız kardeşleri Rosie Stone ve Watt Stone'da grubun diğer elemanlarını oluşturuyorlar. Bir aile. İşi zaten onun için Family Stone adını taşıyor grup. Freddy Stone'un doğum gününde Everyday People'ı çalarak devam ettik programımızda. Programımız Açık gazte radyomuzda Açık Radyo. Evet şimdi dünden kalan bir önemli meseleyi tamamlayalım bu şeyin en önemli devletin daha doğrusu milletimizin en değerli şey değil mi neydi adı küresel marka değeri çok yüksek olan müthiş uluslararası imajı olan ve şeyde millete ait bir kurum diye adlandırılıyor Türk Hava Yolları çeşitli bakanlar ve milletvekilleri böyle söylüyorlar Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili filan ve bir torba kanunu denilen bir şeyin arasında da sıkıştırılarak grab hakkı elinden çatır çatır alınmaya çalışıldı. Bununla ilgili de bir mücadelede devam ediyor. Biraz önce onu da konuştuk. Ama dün bir de Türk Hava Yolları'nın bütün dünyada pek şey kazanan saygınlık saygınlık ve ilgi kazanan revaçta olan reklamlarına biz de bir alternatif talep etmiştim ben bu açık gazetenin Düşündük. Patronlarından biri olarak buyurun sizi dinliyoruz Can Efendim, Bey. Önce reklamı hatırlatalım. Reklam şu şekildeydi. E, Manchester United galiba. Ben Abi, hiç hatırlamıyorum. Barcelona'da evet. var. Manchester United'da var. Ben galiba benim, Manchester United'da yazıyorum. sevdiğim Manchester United reklamı. Manchester United e, futbol takımı e, uçak içindeyken e, çantaları koydukları ufak kabinlerden bir tane top düşüyor yere. Ve ondan sonra top insanların futbolcuların arasında gidip gelmeye başlıyor. Herkes topu ayaklarına çeviriyorlar. Döndürüyorlar topu. Sonra uçağın içerisinde böyle gayet yaramaz bir şekilde top oynuyorlar. Ve sonunda sonlarına yaklaştığı zaman bu karenin top business class'ta oturan kok biraderler tarzında oturan bir kişinin suratına doğru yavaş yavaş değil de olanca gelmeye başlıyor. Ve Yavaşlatılmış gösterimde evet. biz tabi öyle seyrediyoruz. Ama Hocam o olanca için. hızıyla geliyor. Sonuçta Manchester United'dan bahsediyoruz. Bir de Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Evet. Bu kadar yavaş giden bir tempodan hız değil. Hız esastır. Evet hız esastır. Ve tam bu kişinin business class'ta oturan iş adamının suratında top patlayacakken kaleci Van Der Sar elini uzatıp topu tutuyor. Ve herkes, diğerleri de hiçbir şey olmamış gibi, gibi devam, ediyor. devam ediyor. Biz de rahat bir nefes alıyoruz. Benim alternatifim adamı. de tam <gülüyor> bu noktada başlıyor. Van der Sar topu kaçırıyor. Eyvah. Yani tutamıyor. Top, business klasda oturan iş adamının suratında amiyana tabirini tamamen patlıyor ve adam baygınlık geçirip bir yere düşüyor. Sonra futbolcular hostes arıyorlar. Ama hostes yok. Kabine giriyorlar. Kabinde pilot yok. Sonra Merak edip pencereden aşağıya bakıyorlar ve hindi kuş dağlarını görmeye başlıyorlar. O zaman anlıyorlar ki insansız <gülüyor> hava araçlarından bir tanesindelermiş. dermiş. Zaten şeylerde kabin memurları da o sırada işten atılmış. Kimse kalmamış. İnsansız <gülüyor> hava araçları üzerinden giden bir Türk hava yollarından bahsetmek zorunda kalabiliriz belki ileride diye evet, düşünüyorum. Beğendim Çalışma bu temposundan sonra. Evet. Mert'in de başka bir fikri varmış ama şimdilik bu benden sekiz alır bu. Teşekkür Aferin ettim. Aferin Can. Teşekkür İlk ettim efendim. şeyde bunu sunacağım. İlk yönetim kurulu toplantısında milletimizin bu Güzide kuruluna götürüp işte böyle bir reklam ediyorsunuz. Biz hazırladık diyeceğiz tabii. Kok biraderlerin ee de teklif sunmayı ne diyorsunuz bu reklamda oynaması için? Belki. Çok para isterler. Çok para isterler. Pinti onlar. Neyse belki bir şey yapabiliriz. Onların yerine çok benzeyenlerini buradan Türkiye'den sağlayabiliriz. Ve maske taktırır. Kok biraderler deriz. Öyle de kolay yollar yapabiliriz. Evet güzelmiş. Beğendik. Devam ediyoruz. dinleyicilerde umarım memnun kalmışlardır bu yeni THY reklam tasarımımızdan. Şimdi e, biz e, dönelim... Kanada Kanada'da çok önemli bir e, hareket başladı ve devam ediyor. Chris Hedges, Truthdig internet sitesinde yazan e, Chris Hedges, yakından Açık Gazete'nin de takip ettiği e, yazarlardan biri Pulitzer ödüllü. E, New York Times'ın da uzun süre e, Orta Doğu ve başka ülkelerdeki Büro şefliğini de yürütmüştü. Savaş muhabiridir. Son derece çarpıcı kitaplarıyla da göze çarpıyor. Bir kısmını okuma fırsatımız bulduk. Son yazısında Kuzey'in ışığı, Kuzey Işığı diye bir yazı yazmış. Ve Kanada'nın Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde bir ders, bir konuşma yapmış. Kendisi aynı zamanda öğretim üyesi. Ve ben bu konuşmayı yaparken şey dinleyenler arasında pek çoğu da küçük birer kare kırmızı şey koymuşlardı, rozet koymuşlardı göğüslerine diyor. Le carré rouge deniyor buna, kırmızı kare. Kanada'nın sembolü oldu, isyan sembolü. Bu da Fransızca bir terimden geliyor. Carré mont dans le rouge. Yani biz tamamen kırmızı çizgin hattın içindeyiz battık iflas ettik anlamına geliyor düpedüz iflas ettik bütün şeyler bitti anlamına gelen bir terim bu ve onu simgelemek üzere de kare kelimesiyle de bir oyun yaparak işte kare kesmişler öyle yakalarına takıyorlar şimdi Moria sokakları zaman zaman yüz bine kadar varan insanlarla dolu. Her gece sekizde çıkıyorlar ve şey kaplakacıklarıyla tencereleriyle onları çalarak gidiyorlar ve eski sistem, eski güç sistemlerinin ortadan kaldırılmasını istiyorlar veya kebekteki büyük öğrenci grevi Kanada tarihindeki en uzun ve en büyük öğrenci protesto hareketi. Şeyle başladı diyor, hatırlatıyor bizim de dinleyiciler, açık gazete dinleyicilerinin de takip ettiği bir şey olmalı. Ee, şeylerle ee, ücretlerin artırılması, harçların artırılmasıyla ama ondan sonra da bir metamorfoz geçirdi dönüşüm. Büyük bir halk ayaklanması niteliğini kazandı. Bizim de burada demiş krizselciz, Amerika'da da yapmamız, örnek almamız gereken bir şey bu. Bu ayaklanmada 100 bin kişinin sokaklarda olduğundan bahsediliyor. Evet. Bir noktada bir gün 400 binde. Bunu da burada tespit ettik yani. bir özel 100. günde 400 bin kişi çıktı ki ben sonradan baktım. Kebek daha doğrusu Montréal şehrinin nüfusuna 1 milyon 600 bin. E 400 bin de her 4 kişiden birinin sokakta olduğu anlamına geliyor ki inanılmaz bir şeydi bu. Hakikaten insanın gözleri hakikaten doluyor. Ve büyük bir neşe ve büyük bir keyif içindeydiler. Şimdi Chris Hedges diyor ki Kanadalı öğrencilerinde büyük destek alması çünkü şundan oldu diyor. Çünkü protestolarını harçla sınırlı tutmayıp Quebec'teki bütün sağlık hizmetlerine daha yüksek para ayrılması ondan sonra şeylerin daha doğrusu daha yüksek ücretler uygulamaya başladı hükümet. Kebek'te sağlık hizmetlerini de artırdı. Ayrıca kamu sektörü çalışanlarını işten atmaya başladı. Fabrikaları kapattı ve doğal kaynakların da acımasızca çıkarılmasına işte bu tar sent denilen işte zift petrolleri kumulları vesaire ve de grev <gülüyor> örgütlenmelerine de sınır getiren bir sürü aradan kanun çıkarması. Bun öğrenciler kendi taleplerini bu genel taleplerle birleştirmeyi başardılar. Hatta şeyinde emeklilik yaşının da daha geriye atılması gibi de planlar vardı. Ve Montreal şehrindeki kalabalıklar şimdi bu yazının yazıldığı 3 Haziran tarihli bir yazı 110 günü geride bıraktı protestolarda sokaklarda şöyle çağırıyorlar diyor on ne laşpa yani biz hiçbir zaman geri basmayacağız kebek hükümeti de tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu güvenlik ve gözetleme devleti gibi her türlü adalet çağrısına kulaklarını gözlerini tıkıyor ve bastırmaya çalıştı diyor yüzlercesini Hakikaten yüzlercesini protestocuların tutukladı bunların hepsini iyi kötü takip etmeye çalıştık açık gazetede ondan sonra da bunu bastırmaya çalıştı diyor ve 78 sayılı kanunu da çıkarttı işte ne liselerde kolejlerde ne de üniversite kampüslerinin içinde ve yakınlarında gösteri yapılamaz eyalette ondan sonra da izin, 8 saat önceden izin alınması, alınması gerekiyor. Güzergah, değiş, güzergah önceden bildirilecek. Değişiklik polis yapmakta serbest. Sen itiraz edemiyorsun. İtiraz edersen de para cezaları var. Öğrenci derneklerine 125 bin dolar gibi çok büyük para cezaları da verebiliyorlar. Sıkı yönetim bildiğiniz sıkı yönetim evet. gibi bir şey Ohar var galiba. O gibi bir şey. İşte tıpkı uluslararası Occupy işgal hareketi gibi bu da bir irade e, kapışmasına dönüştü diyor Chris Hedges. Yani memnun olmayan vatandaşlarla e, şirketlerin denetimi altındaki devletle ve Quebec'teki savaş aslında bizim savaşımızdır. Onların düşmanı bizim düşmanımızdır. Onların zaferi de Bizim zaferimizdir diyor. Ve bunun öyle Mayıs, 1 Mayıs grevleri ve yürüyüşleri gösterilerinden çok daha etkili olduğunu şöyle söylüyor. Yani bu çünkü sürdürülen, sürekli ayakta tutulan bir direniş diyor. Kanadalılar bunu bu üniversitede boykotları sürdürürlerse ve kalabalıkları sokağa böyle büyük bir neşe ve coşku içinde sokmaya devam ederlerse o zaman hükümet zayıflayacak ve izole olacak, Yalıtlayacak kendini. Bunu Amerika'da da denememizde büyük yarar var demiş. Ve her Türkiye'de de aslında olduğunu düşünmüyor değil insan. Yani Kanada'da Amerika'da, İspanya'da, Yunanistan'da, İrlanda'da ve Mısır'da şey üniversite bitiren öğrenciler kendi aldıkları eğitime uygun bir iş bulamıyorlar ve büyük bir borç yükü altında ezilip gidiyorlar. İşte onlarla dayanışma yapmak, bütün bu küresel şirket kapitalizmiyle mücadele edenlerle el ele vermek anlamına gelirdi. Aynı mücadeledir diyor. Yani bizim sınırlarımızın dışında ki bir darbe. Buradaki e, evimizdeki şirket düşmanını da ortadan e, ona vurulmuş bir darbedir. Evet. Ve kendimiz de boykot yapabilirsek sınır ötesindeki onların Kanadalıların boykotuna da destek vermiş oluruz diyor. İşte Arap Baharı'nı belki bir hatırlatma da yapmak lazım gelebilir. Evet. Burada Arap Baharı'nı fitilini ateşleyen olaylardan biri olarak görülen Boğazi o seyyar satıcı üniversite mezunu seyyar satıcı bu azizinin kendini ateşe vermesi de buradan okunabilir. Yani üniversite mezunlarının hangi şartlarda çalıştığını ve hangi şartlarda devam ettiğini yaşamaya bu sadece Kanada'yla ya da Mısır'la ya da Fas'la ya da Tunus'la e, ibaret olmadığını da görebiliriz bu örnekler üzerinden diye düşündüm. Evet evet zaten eski şeyi de varmış. Yani tabii ki büyük bir bağlantısı var. Ee, biz de o Kanada'nın e, seslerini de Çanak Çömlek seslerini de e, zaman zaman dinletme fırsatı buluyoruz. Bu aslında casserolazzo dedikleri bir şey bu Panama'da Manuel diktatör Manuel Noriega'ya karşı da Şili'de e, diktatör Augusto Pinochet'e de karşı da yapılan aynı şeydi. Şimdi 78 numaralı kanuna rağmen Jean Charede Quebec başbakanı Jean Charede başaramadı bunu gösterileri dağıtmayı diyor. Ve inşallah son bundan sonraki Jean Sharer son kurban olmaz. Bundan sonraki kurban Barack Obama ya da Mitt Romney. Hangisi kazanırsa o olur diyor. Çünkü Obama da Romney de Şare gibi şirketlerin gücün gücü tarafından manipüle edilen kuklalar, kuklalar. gibi oynatılan kuklalardır diyor. Okubar hareketinin büyük önemi de ve işte şu buradan geliyor zaten Obama yönetimi de böyle binlerce kişiyi tutuklayarak, yerlerde sürükleyerek filan gaz sıkarak bastırmasının sebebi de korkuyor. Şirketlerin yönettiği devlet anlıyor diyor korkuyor. Yani büyük bir halk ayaklanmasına dönüşme potansiyelini gördükleri için ve benim kanaatim şimdilik devlet kazanmış falan da değil diyor. Yani Occupy kamp yerlerine bütün o e, insanları e, hücum etmesine oralara çeken işte adaletsizlikler ve mağduriyet durumları e, devlet tarafından hiç göz ardı edilmeye devam ettiği gibi daha da kötüleşmekte diyor. Ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda da büyük bir patlamalar devrimci ayaklanmalar göreceğiz. Eğer bu hareketler başarısız olursa o zaman ...çok önemli başka bir şeyden bahsediyor işte... ...o zaman muhalefet... E, ...çok ürkütücü bir... ...dönüş yapar, viraj alır diyor... E, ...ve ne kadar... ...uzun süre siyasi... ...felç durumunda kalırsak... ...o zaman... E, ...ve şeyler de... E, ...formel... ...güç mekanizmaları da... ...ne kadar buna cevap vermekte... ...yoksun kalırsa... ...o zaman... Ekstremistler aşırıcılar ister sağda ister solda olsunlar aşırı kanattakiler ki bunları şey diye tarif ediyor şiddeti şiddete tapanlar ve ideolojik herhangi bir ayrılmaya en ufak bir tahammülü olmayan kesimlerdir bu at gözlüklü onların gücü artacaktır işte o zaman diyor bu paraliz durumu devam ederse felç durumu ve küreselleşmenin sürekli çöküşüyle birlikte siyasi çevrede o zaman böyle bir ışık bekleyen, bir daha doğrusu bir ateş bekleyen çıra yığınına dönecektir ve patlamalar kaçınılmaz olacaktır. Dün çeşitli örnekler veriyor. Dokuz ayrı ülkeden örnek vermiş. Yunanistan'da altın şafak hareketi. Hristiyavgi. O da işte nazi swastika işaretini kullanıyor ve artık toplama kamplarına koyalım mültecileri diyor. diyor. 21 sandalye kazandı. Yüzde 7 oyu diyor May Mayıs'taki seçimlerde. İki, o, ikinci Fransa'da aşırı sağcı Front National Marine Le Pen'in başını çektiği ulusal cephe 18, yüzde 18 oy aldı. Hollanda'da üçüncü olarak Hollanda'da Özgürlük Partisi parlamentodaki üçüncü büyük parti ve şeyi de çökertti diyor. Azınlık hükümetini çökertti. Avusturya'da aynı adı taşıyan, ilk onunla başlamıştı zaten Jörg Haydar'ın Özgürlük Partisi. Şimdi ülkedeki ikinci büyük parti 34 sandalyesi var. 183 sandalyelik mecliste. Norveç'te ...ilerleme partisi... ...muhalefetin en büyük... ...unsuru haline gelmiş... ...Breviki'de düşünecek olunca... ...insan gayet... E, ...endişeyle bakıyor... ...altıncı olarak Danimarka'da... ...Halk Partisi... ...üçüncü büyük parti olmuş... ...sezin öneyle uzun boylu konuşma fırsatı bulduğumuz... ...Macaristan'daki faşist parti... Jobbik ...yüzde on yedi almış son oy... ...daha iyi bir Macaristan partisi... Yobik ayrıca şeyle Macar muhafızları diye adlandırılan bir çeteyle de paramiliter çeteyle tamamen beraber çalışıyor ve Macarları için genellerden korumak tırnak içinde için işler yapıyor devriye geziyor ve bir de tabii yalnız Avrupa'da değil İsrail'de Avrupa'dan sayılabilir en azından Avrupa kubalarına katılıyor. Ee, oradaki yönetimdeki Kadima Partisi de etnik şövinizmi yani milliyetçiliği ve ırkçılığı Araplara karşı büyük bir kampanya halinde sürdürüyor. Bu konuyla alakalı dün gelen bir haber vardı. Bu Kadima'dan gelen e, demeçler vardı geçtiğimiz haftada. Afrikalı göçmenlerin durumuyla alakalı. Hmm. E, sonunda bu demeçler galiba al, verilmek istenen mesajı e, iletmiş. İsrail'de e, eritli göçmenlerin kaldığı bir ev kundaklanmış ve mahallemizden çıkın e, yazılı, yazılar yazılmış duvarlara ve bu e, poli, yangın çıkmış mahallede. E, polis de yangının 18 Afrikalı göçmenin bulunduğu binanın dar girişinden başlayıp dairelere sıçradığını, sıçradığını belirtmiş. Doğrudan bir kundaklama olayı. Hedef gösterme gibi bir durumda söz konusu olmaya başlamış. Zaten e, yani Nazilerin yok ettiği insanların Vatanı İsrail'de neonazilerin de yükselişini daha önce açık kitapta da nazi eli başlıklı bir maddede de belirtmiştik. Evet yani şimdi bu tabi sağdakiler ama bir de sol var. Bu karışıklık durumlarında kargaşa kaos durumlarında her zaman solda kendi haydutlarını sağdakiler, sağcılarınki gibi çıkarırlar diyor. Mesela Karablok, anarşistleri, Occupy Hareketi'nin içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz marjinaller ve marjinal kalıyorlar ama bütün sağ, aşırı sağ kanattaki bu aşırı erkeksi, şiddet düşkünü ve ideolojik saflık peşindeki şeylerin aynını göstermekte diyor özlemlerin ve onlar da ya da benzeri bir konfigürasyonda büyüyeceklerdir eğer merkez çökerse diyor. Merkezin çökmesi çok önemli bir mesele. Anlattıkları farklı olsa da dilleri aynı manasına geliyor galiba. Evet. Ve dilleri de yapılanmaları da aynı. Bu radikal gruplar sağda da solda da bir çeşit böyle yoldaşlık duygusu veriyor izleyenlere. Maskülenite, evet. e, marjinallik. Ve Şiddetli. güçlendirici Evet ve güvensizliği ortadan kaldırıcı Güçlü hissediyorsun kendini Ve işte Yetkisiz etkisiz olmaktan Kurtuluyorsun ve bir çeşit böyle e, Zihni bir seç, Ahlaki bir seçim Yapma zorluğunun yerine O zaman kolektif Sen de katılıp gruba katılıp Rahatlama yolunu seçebiliyorsun Diyor ve bireyin ...vicdanı da... ...vicdan kelimesi conscious... ...latince'den geliyormuş... ...yani bilgiyle birlikte... ...anlamına geliyor... ...onu o zaman susturuyorsun... ...vicdanı ve kolektife... ...kalabalığın... ...şeyine teslim ediyorsun kendini... ...ve bütün emosyonlar... ...yani duygular yerini alıyor, bilgiyi çıkarıyorsun. Ben bunu Yugoslavya'da da gördüm, Almanya'da da Weimar Cumhuriyeti'nde, Hitler'in Nazilerin yükselişinde de gördü. Ve mesela Naziler sosyal demokratlardan saflarına devşirmeyi yasaklamışlar. Onlarda çünkü farklı düşünceler olabileceği ama komünistlere hayır dememişler. Çünkü Hı. aynı yöntemler diyor. Yani ikini bir, manikeyen bir bakış açısı. İyiler ve kötüler... ...dostlar ve düşmanlardan... ...oluşuyor o zaman da... ...saf belirlemek durumu ortaya çıkıyor... Evet, ...onlar da iyi yoldaş yaptı... ...yani... ...Sebastian, Sebastian Hafner'in... ...ilginç bir kitabından bahsediyor... ...Defying Hitler diye... ...Hitlere meydan okumak kitabında da şöyle yazmış... ...en düşük seviyede... ...yoldaşlık böyle... ...dostluk yoldaşlık çağrıları... ...işe yarar bunu diyor... ...herkese açık bir şeydir... Tartışmayı tahammülü yoktur. Kimyasal şeyin içinde, bu yoldaşlığın içinde tartışma hemen yerini başka şeylere bırakır ve sonunda da ölümcül bir günah haline gelir. Yoldaşlıkta hiçbir düşünceye, düşünme hareketine yer yoktur. Sadece kitle duyguları en ilkel şekliyle ve bunlardan da kaçılamaz. Bunlardan kaçmaya kalkarsan zaten kazağa geçirilmiş olursun diyor. Sonuç olarak şöyle bitirmiş yazısını şey Hegez diyor ki sivil toplum için uğraşan insanlar şiddetten nefret eden ve onu ondan kaçanlar Kebek'te olup bitenleri dikkatle gözleyip onu taklit etmek durumundalar. Çok zamanımız kalmadı diyor. Volkan yanardağ patlamak üzere her tarafta ve ben yani çok çeşitli yerlerinde gördüm, bilirim. Bunun nasıl <gülüyor> göründüğünü ve nasıl hissedildiğini, Ya yani olup bitene karşı müthiş bir nafilelik duygusu sarar, insanı çıldırtır ve ondan sonra da şiddet ve e, nefret söyleme, ideolojilerin çekiciliği çok artar kalabalığın ve ondan sonra da artık çoktan ölmüş, ölmüş eşek haline gelmiş bir siyasi sürecin, peşinde ona tutunmaya çalışan iman etmiş insanların aptalca şeyin körlüğü insanı deli eder ve sonunda büyük bir okyanuslar propaganda okyanusları denizleri dalgaları üstümüzden geçer karıştırır hem de eğlendirir insanı ve işte e, kötünün çekiciliği iyinin apatisi ve sonuç olarak her türlü aklı ve medeni düşünce ve davranışı ortadan kaldırır. Ben bunu defaatle çeşitli yerlerde gördüm diyor. Ve içgüdüler, sezgiler alır. Şeyin yerini, Hayvansı içgüdüler alır. Düşüncenin yerini, empatinin ötekiyle özdeşleştirmenin yerini de şiddetle yani sertlik alır. Rasyonel davranışı, muhakemenin yerini de sahicilik asıl gerekir denen şey alır ve sonunda da bireysel vicdanın dürtüleri itkileri tamamen Süriye terk edilir. Hala zaman var. Hala kitle hareketleri var katılabileceğimiz ama Kebek'teki protesto hareketleri endüstriyel dünyanın yeşim diye kadar gördüğü şu ana kadar gördüğü en önemli direniş hareketi Kanada'ya yayılır ve ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaşırsa umudun ihtimali hala var, var demiş. Northern Light adlı ilginç bir yazı Chris Higgins'den okuduk. Truthdig internet sitesinden. ...herkese çıkarılacak ders... ...olabilir böyle yazılardan... ...evet... ...böylece de bitiriyoruz aslında... ...şimdi... ...Laurie Anderson'ın... ...doğum günü... ...1947'de kendisi... ...65 yaşını idrak etmiş... Laura Phillips Anderson ama herkes... ...Laurie Anderson diye biliyor... ...deneysel performans sanatçısı... ...besteci, müzisyen... Ve mucit aslında pek çok da müzik aleti de icat etmesiyle biliniyor. Ayrıca da heykel da var. Her türlü müzik jenrını da birbirine katıyor. Daha doğrusu bütün sanat dallarını bir sentez halinde sunuyor. Çok ilginç bir kişilik var. Aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik de yapıyor. Onun doğum günü münasebetiyle... Languages of Virus adlı değil bir virüstür adlı parçasını dinleyerek ona da bir günaydın diyoruz 65 yaşında ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın gotten stuck in one of those abstract champs. And he was going. And Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain crack. And I said, But I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, "Hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances?" the judge that It's it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. I had to call you at the crackdown and list the times that I've been wrong.